Diyerkam'dan herkese merhaba, Ortam Damla Özleyer ben ve ben Rauf Kösemen'le berabersiniz. Açık Radyo'dayız, 95'te. Bugün bir konuğumuz var, sık sık konuk ağırlıyoruz artık. Bülent Çık bizimle beraber, zehirsiz sofralar üzerine çalışıyor Bülent Hoca. Ama bu kez Bülent Hoca'nın yeni kitabı var, o yeni kitap üzerine konuşacağız. Çocuklar ve Gıda Güvenliği, Anne ve Babalar için Bir Rehber. Kitap yeni çıktı. Yani raflara çıkalı bir hafta olmadı sanırım. Ama biz hemen konuk edelim ki duymayan kalmasın. Mümkün olan herkes bu rehberden yararlansın istedik. Hoş geldiniz Bilant Hocam. Hoş geldiniz. Merhaba, anne. hoş bulduk. İyi yayınlar. Hoş bulduk Rauf, Bilant Hocam ben de hoş geldiniz demiş olayım. Ee, ve Merhaba. Akla gelen soruyu hemen sorayım çünkü e, annelerin babaların e ilk akla gelen soru diye ben tamamlayayım ilk akla gelen hmm. soru neden bir rehber yani siz bugüne kadar e, sanırım galiba bu bu rehber fikir de yeni değil yani epeydir çalıştığını şey ama neden bir rehber diye bana bir yanıt gibi oldu rehber çok uzun zamandır da düşündüğüm kitap bu aslına bakarsan e, yani e, işte çocukları nasıl koruyacağız? Çocukların sağlıklı beslemesi için ne yapmalıyız? İşte gıdalardaki çocuk sağlığı için problemli unsurlar nelerdir? Ya da bu unsurları işte nasıl gidereceğiz Gibi çeşitli toplantılarda, işte söyleşilerde ya da sosyal medyadan bana çok sorulan soruların bir karşılığı gibi oldu diyebilirim. Yani bir rehber Evet yani ağırlıklı olarak hem sorun alanını betimleyen yani çocuklar ve çocuk sağlığını etkileyen özellikle beslenme üzerinden etkileyen işte çeşitli tehdit unsurları gerek mikrobiyolojik gerekse kimyasal unsurlar bu işte etkenlerle problem yaratan etkenlerle nasıl baş edebiliriz i̇şte evde mutfakta gıda güvenliğini nasıl sağlayabiliriz Hani bu kitabın ana çerçevesi bu e, ama e, yani şunu belki söylemem gerekli, e, e, yani so, hem sorunları anlatan, değinen, işte hem de çözümleri gösteren bir kitap yazmaya çabaladım ben. E, tabii ele aldığımız sorunların bir kısmı e, bizi çevreleyen toplumsal hayatla ilgili, e, bir kısmı e, işte, ekolojik e, sorunlarla ilgili, i̇şte, iklim krizi, kimyasal kirlilik gibi. Hani onlara da e, değinmeye çabaladım ama ağırlıklı olarak yani biz e, hane içinde bir anne baba olarak yani illa anne baba olmazsa şart değil tabii kitap aslında e, e, beslenme ile ilgili her alana işte okul mutfakları yurt mutfakları ya da işte restoran vesaire gibi yerler e, hepsine hitap ediyor bir de e, özellikle yani e, işte gazeteciler medya çalışanları hani işte halk ilişkiler o alanda çalışan gıda beslenme üzerinde hani bir şeyler yazan çizen ya da o konular takip eden kesime de Seslenen bir dil oluşturmaya çabaladım. Yani oradaki ana kaygımda işte e, yani olabildiği kadar bir bilimsel çerçeve içerisinden bir gıda güvenliği anlayışını aktarabilmek. Hani böyle özetleyebilirim kitabı. Doğal olarak tabii rehber <gülüyor> kitap oldu. Yani benim hani e, aklıma yatan e, başlıklardan biri o oldu. Ama tabii sadece anne babalara değil elbette. Hani daha geniş bir çerçeveye seslenen bir yanı var. E, omalıyım yani bir Anto ben Pardon diyeyim tam bu noktada araya girip bir şey sormak istiyorum hocam gıda güvenliği dediğimiz zaman e, bir yandan da anne babalara bir rehber Çünkü e, ciddi bir hani denetim ve kamusal gü güvenliğin sağlanmasından yoksun bir durumdayız ve anne babalarda biraz e, başı kesilmiş tavuk gibi oraya buraya koşturuyorlar çocuklarına daha güvenli gıdalar yedirmek için ama şu hattan bakarak gıda güvenliği, çekirdek modern ailenin sorumluluğudur Yoksa aslında gıda güvenliği dediğimiz şey daha büyük bir sorumluluk mu? Bizim toplumsal olarak ortaklaşa kurduğumuz devletin, kamu kurumlarının diye. Bu soruyu sorarak ben yönlendirmeyi tercih edebilirim belki. Tamam. Çok da güzel bir soru. Aslında kitapta da bu soruya kesinlikle iyi bir yanıt olduğunu düşünüyorum. Evet, tam da dediğiniz bağlamda aslında. Yani e, ev içinde sadece e, bizim bireysel tercihlerimizi, alışkanlıklarımızı düzenleyerek e, müdahale olabileceğimizi de çözebileceğimiz bir sorun değil elbette. Çevrekil ile çok yakından bağlantısı var gıda güvenliği ile ilgili sorunlar. Tabii şöyle bir kısa tanım yapmalıyım. Yani gıda güvenliği dediğimizde ne anlamalıyız? E, yani gıda güvenli bir gıda da insan sağlığı için problem oluşturabilecek gerek mikrobiyolojik etkenlerin, örneğin hastalık yapan bakterilerin ya da başka e, etkenlerin Gerekse işte çeşitli toksik kimyasal maddelerin bulaşmasını, varsa giderilmesini, yani bir gıdanın sağlığa zararsız kılmasını sağlamak için yaptığımız bütün işlemler bütününü anlatır. Dolayısıyla aslında gıda güvenliği dediğimizde hani sağlığa zarar vermeyen, güvenilir olan gıdayı anlamamız gerekir. Şimdi tabii bu yapılacak işlemlerin bir kısmı, gıdayı güvenli kılmak için yapılacak işlemlerin bir kısmı, gıdayla ilişkili kurduğumuz her ortam için geçerli. Dolayısıyla elbette meselenin bir tarımsal üretim tarafı var. Çevre kirliliği su kaynakları ile ilgili işte kirliliğin engellenmesine giden yanları var. Ama öte taraftan yani biz birer işte anne baba tüketici her neyse yani birer bir kişi olarak işte dışarıdan gıda temin ediyoruz. Bu pazardan, marketten, çeşitli yerlerden. Kendimiz üretebiliriz elbette. O da ayrı bir seçenek. Ama bu gıdaya geliyoruz ve mutfakta hazırlıyoruz. Yani e, bir hazırlık süreci söz konusu e, hani içinde tükettiğimiz gıdaların işte depolanması gerekse soğukta depolanmak, gerekse başka e, yerlerde dolapkiler vesaire de depolanması ya da saklanması söz konusu. Uzun dönemli yaptığımız gıdalar var işte reçel, turşu vesaire. Yani ev mutfağı dediğimiz şey aslında sürekli dışarıdan beslenmiyorsak bir, bir üretim mekanıdır aynı zamanda. Dolayısıyla ben hani insanların e, gıdayla kurdukları ve mutfakta kurduğu ilişkiye odaklanan bir çerçeve oluşturmayı tercih ettim. Ama bu tamamen hane içiyle ilgili de değil kitap. Evimizin, mutfağımızın bizi çevreleyen kamusal hayat, siyasal sistem, e, ekolojik ortam, iklim krizi olan bağlantılarını da göstermeye çabaladım. Ama nihayetinde bu kitap gerçekten bir e, ne yapacağız sorusuna yanıt içeriyor sizin dediğiniz bağlamda. Mesela bazı bölümler var. İşte kurşun örneğin çocuk sağlığı için çok önemli bir problemdir. E, gıdalardaki kurşun kirliliği ya da sularındaki. Çocukların nörolojik gelişimine ağır hasar verir kurşun. E, ama e, bizim hani kurşunla ilgili yapacağımız mücadele bir anne baba ebeveyn veya işte öğretmen gazeteci neyse yani birer yurttaş olarak e, ağır olarak kamusal bir mücadeledir. Yani Kitabın içerisinde hem kamusal hayata ilişkin, toplumsal hayatta ne gibi çözümlemeler yapmalıyız onlara yanıt olan bölümler de var. Öte taraftan ben bir bire işte anne baba veya işte bir, bir yurttaş olarak ne yapmam gerekiyor sorusuna da yanıt var. Yani iki ana eksenden yürüdüğünü söyleyebilirim kitabın. Yani hem ben evde mutfakta bu sorunlarla nasıl baş edeceğim hem de e, bu sorunların çözümü için toplumsal hayatta yapılan işte Çalışmalara, mücadelelere nasıl katkı sağlayacağım ya da ne yapacağım? Her iki sene evet, de yani, vermeye çabaladım, öyle diyebilirim. E, şey gibi, kurşun gibi e, sağlığı bozucu materyalleri kendimiz ayıklayamıyoruz tabii ki e, gıdadan. Onun e, doğrudan üretim sürecinin denetlenmesiyle ortadan kaldırılması gerekiyor. E, onu kastediyorsunuz değil mi hocam? Yani evet. kamusal dediğimiz ya, sadece... böyle bir şey, ambalajlama sistemi vesaire Hı -hı. gibi. Ya sadece de, denetim hizmeti de değil. Yani hani gıda ile ilgili sorunların temelinde, zemininde e, ekolojik e, bir bakış açısı egemen kılmak gerekiyor. Ama hani dediğim gibi kitabın e, e, kitabı yapbozun farklı parçaların bir araya gelmesi gibi kurguladım ben. Çünkü e, bir bölüm var mesela aşağı yukarı 30, 35 sayfalık uzun bir bölüm. Mutfakta mikrobiyolojik gıda güvenliğini nasıl sağlayacağız? Yani işte bakteri, virüs, bir takım hani problem yaratan etkenleri nasıl kontrol edeceğimizle ilgili. Bir başka bölüm pestisitlerle ilgili. İşte bir bölümde kurşun var. Kurşun çok önemli bir ağır metal, toksik madde. Çocuk sağlığı için problem ama mesela bunları yan yana getirip çeşitli sorun alanlarını yan yana getirip bir bir bakış açısı oluşturmaya çabaladım. Yani aksi takdirde çok cilt cilt kitap yazmak gerekir İşte gıda mikrobiyolojisi gıda kimyası gıdalardaki toksik kimyasallar vesaire gibi ama bu bu kitap sonuçta yani bu, bu bu alana uzak olan kişiler için yazılmış bir kitap yani mesleği gıda beslenme olmayan insanların kaygısına yanıt üretmek için yazdığım bir kitap ve orada böyle çok geniş bir antoloji ansiklopedik bir böyle kitap yazmayı tercih etmedim belli sorun yan yana getirip onların çözümlerini e, birlikte hani konuşturarak yazıları birbiriyle bir bakış açısı oluşturmak istedim. Yani aslında insanlara bir alet çantası vermek istedim. Yapmaya çabaladığım şey tam olarak böyle bir şeydi. İstedim ki hani kurşunla ilgili meseleyi anladığımızda biz aslında civaya da aynı şekilde bakabiliriz. Ya da işte kadmiyum o da bir başka ağır metaldir. Ona da benzeri çerçeveden bakabiliriz. Ya da tesitlerle ilgili meseleyi anladığımızda Tarımda kullanılan diğer toksik kimyasal maddeleri de aynı bakış açısıyla bakabiliriz. Dolayısıyla hani böyle bir bakış açısı oluşturabilmek, gıda güvenliği nedir? O bakış açısını tabii ben yapmaya çabaladım. Bunu kitapta ne kadar yapabildiğimi bilemiyorum. Okurlardan gelecek yanıtlara bağlı bu elbette. O bakış açısıyla karşı karşıya olduğumuz yeni bir soruna bakabilmemiz çözümler üzerine düşünebilmemizi sağlamaya çabaladım. Yani işte 200 küsür sayfalık bir kitap niyaytimde. Ama dediğim gibi odak noktasında çocuklar var. Bu benim için de bir kritik mesele çünkü gıda güvenliği, halk sağlığı çalışmalarının odak noktasını kesinlikle çocukların, özellikle anne karnından başlayıp ilk altı yaşa kadar uzanan süreçteki yaş dönemindeki çocukların yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da sağlıyorum zaten. Hakikate tabii mesela obezite, şeker, şeker içeren gıdalar. Sağlıklı beslenme ilişkin bir takım e, gerek hane içi, gerek ulusal e, bir takım beslenme programları, önerilerde de kitapta yer alıyor. Hemen o zaman e, hane içine dönelim e, ve verdiğiniz bu alet çantasında biraz bakalım hocam. E, 0-6 yaş ve sonrası da çocuklu evlerde hangi aleti kullanmaya başlamalıyız ve neleri kullanabiliriz, ne yapabiliriz gıda güvenliği için, sofraların çocuklar için özellikle daha güvenli olması için? Evet. Ee, çok <gülüyor> uzun yanıtı çok uzun bir soru bu ikinci sayfa <gülüyor> kitap yazdım niye okumuyorsunuz demeyin <gülüyor> <gülüyor> Yok, estağfurullah. Ee, şöyle söyleyeyim yani şimdi insanlarda şöyle bir çaresizlik duygusu oluşsun istemiyorum yani bu kitapta da bunu yapmaya çok çabaladım yani istedim ki biz bir şeyler yapabiliriz yani bu duyguyu oluşturmaya çok açıkçası özen gösterdim kitapta ee, ve bunu sağlamak için Mesela bir takım hani kritik soruları önüme koydum. örneğin son yıllarda çok gündemdedir. İşte vücudumuzdaki mikrobiyal topluluk yani işte mikrobiyota denilen mikrobiyomumuz denen topluluk bu ve topluluk anneden çocuğa geçiyor ve yaşamın ilk dönemlerindeki beslenme bizim işte bağırsaklarımızda işte ağız, burun vesaire derimizdeki o mikrobiyal topluluğun oluşumunda çok etkili dolayısıyla mesela bir kitapta bir bölüm var birkaç bölüm var hatta yani bu mikrobiyal topluluğu işte bağırsak, yetişkin bir insanda örneğin bağırsaklarındaki mikrobiyal topluluğu 1,5-2 kilogramdır yani trilyonlarca bakteri vesaire yaşar ama mesela sağlık üzerinde bağışıklık sistemi üzerinde olağanüstü önemli etkileri var o bakteri topluluğunun çeşitliliğinin devamlılığının sağlanmasının ve beslenme Nasıl beslendiğimiz mesela doğrudan bağlantılı o, o topluluğun nasıl beslendiğiyle. Mesela obezite ile ilgili tartışmalar var kitapta çocukluk çağının çok önemli bir sorunu ülkemizde. Ve orada çok net tarif etmeye çabaladım. Yani şeker, gıdalardaki şeker içeriğinin hesaplanması, ilave şeker nedir? Çocuk sağlığı için problem oluşturan şekerli ürün yelpazesi nedir gibi. Ve... Mesela hesaplamalar var orada. Bir gıdanın içerisindeki şeker miktarı nasıl hesaplayacağız? Nasıl değerlendireceğiz ilişkin? Yani alet çantası dediğim mesela bir örnek bu. İşte pestisitlerle ilgili örnekler var. İşte pest e, gıdalarda neden bulunur, nasıl bulunur, çocuk sağlığını nasıl etkiler? Onları anlatan bölümler var. Çocuklar neden toksik maddelere, yetişkinlere göre daha duyarlıdır? Bir örnek vereceğim. Mesela Türkiye'de çok kullanılan bir pest var. Yıllardır yasak göğe ama kullanılıyor. Klorpirifos. E, bir yetişkin insan yediği gıdayla vücuduna klorpilfos aldığında bunu ortalama 6 saatte atıyor. Yani düşük miktarda olması kaydıyla bir yüksek miktarda olduğunda herkes için zehirli zaten. 6 saatte karacilerde ulaşım sistemi vücuttan uzaklaştırıyor. Bakın 5 yaş altı bir çocuk da bu zehirli maddeyi zararsız hale getirmek için metabolik süreçler aşağı yukarı 36 saat sürüyor. Yani yetişkine kıyasla 6 katı daha uzun bir süre bu toksik maddeye maruz kalıyor. Yani çocuklardaki maruziyet meselesi, toksik kimyasallara maruziyet meselesi çok önemli mesele. Şimdi burada kitapta çok sayıda yazı var. Yani yemek tarifi bile var. Yani bir işte bağırsak sağlığını korumak için bir simbiyotik çorbayı nasıl yapacağız örneğin gibi. Ya da kuru fasulyeyi nasıl pişireceğiz? Çocuklar için işte daha gaz, gaz oluştursun gibi hani böyle soruları. Ya da bana çok sorulur işte. Çocuğum brokoli yemiyor, karnabaharlığını yemiyor, ıspanak yemiyor, nasıl yedireceğiz falan. Onları anlattım, yanıtlar oluşturduğum bölümler var. Yani e, geniş bir bölüm var sizin sorunuzun yanıtı. 12 tane madde önerisi yaptım ben. Sağlıklı beslenmede kılavuz olacak. En kritik şeyi söyleyebilirim. E, evde anne, baba e, cinsiyetten ağır e, mutfakta e, yemek yapmalıyız. Yani bu, bu bunu son derece önemsiyorum. E, onun ötesinde sağlıklı beslenme elbette bireysel tercihlerimizle ne yaptığımızla da ilgili. Biraz o açıdan içinde bulduğumuz hayatı da sorgulamak istedim ben kitapta. Yani siyasal sistem, siyasal atmosfer, nasıl bir gıda tarım sistemi içerisinde yaşadığımız. Ama o konulara önceki kitaplarına çok değindiğim için burada sadece oradaki ilişkileri göstermek, o ilişki alanlarını kısaca betimlemekle yetindim. Ağırlıklı olarak bir yurttaş olmaya davet var aslında. Kitabın ana fikri bu. Birer politik yurttaş, politik anne baba olalım. Politik birer öğretmen, gazeteci, işte aktivist neyse yani e, olalım. Sorunlara müdahil olalım. E, ama biraz bunun yolu evimizdeki mutfaktan da geçiyor diyen bir kitap. Öyle bir şey. Yani. E, mutfak Dediğimiz zaman e, aynı zamanda e, bir mutfak kültüründen de genelde mutfağın kullanımına ilişkinde mutfakta pişirdiğimiz şeylere ilişkinde e, bir yandan kuşaklar arası da aktarılan e, bir bilgi birikiminden de Hı -hı. söz ediyoruz. Biraz aslında burada soracağım çünkü e, hem yemek tarifleri verdiğiniz hem bunu böyle kullanmalıyız ya da böyle daha iyi olur dediğiniz örnekler var kitapta. Hı -hı. Çok e, gazeteci şeyi olacak ama manşete çıkarmak. doğru bildiğimiz yanlışlar neler bizim aslında. Ya mesela e, çok sorulduğu için söyleyeyim, işte çocuklar brokoli yemiyor, karnabahar yemiyor Çocuk işte katı gıdaya geçen hani bir yaştan sonra özellikle. E, şimdi mesela onu aktardım ben, çok reddediyor çocuk. Evet reddediyor çünkü e, bu gıdalarda e, bir kükürtlü bileşik var. E, çocuklarda biliyorsunuz ağız arisaliası çok olur. Ee, ve o salyadaki bir takım enzimler o kükük bileşiklerle birleştiğinde resmen bir gaz bombası gibi bir, ağızda bir patlama ve bir gazı vesaire çeşitli kötü kokulu gazları ve çocuk bunu dehşet bir şekilde deneyimliyor. Yani bir kötü tecrübedir aslında. Biz yetişkinlerden iyi olmuyor ve biz buna alışıyoruz aslında. Aradaki fark o. Dolayısıyla mesela dedim hani bu bir, bu bir reddetme davranışı değil. Arka planında bir kimya var bunun. Ee, çocuk bunu bir kötü deneyim olarak deniyor. Yaşıyor. E biz bunu işte mesela maskeleyebiliriz. İşte bu gıdaları az az vermek gerekir. İşte brokoli, karnabahar dağını vesaire. Küçük porsiyonlar, çok e, minik minik vermek gerekir. E, yoğurt veya benzeri şeylerle biraz o kötü tadı maskeleyerek hani vermek gerekir. Başka daha tercih ettiği gıdalarla karıştıran. Yani böyle öneriler var. E, e, mutfakta özellikle mikrobiyolojik gıda güvenliğini sağlama yönelik öneriler var. Çok sayıda yani ben şeyi oluşturmaya çabaladım. Yani bir temel mikrobiyoloji bilgisini kavratmak istedim. Ee, e, ve yani bir takım hani çok bilinen bakteriler üzerinden örneğin işte kolibasil yani halka mal olmuş bir şeydir. Onu anlattığım bir giriş bölümü var mesela. Bir, bir, bir tür hani mikrobiyolojiye giriş gibi yani çok kısa bir bölüm ama işte salmonella işte çok gıda zehirlenmesi etkenidir Onu anlattığım bir bölüm var. Ee, yani yap yapma tarzı önerileri buradan hani kısaca sıralamam çok mümkün değil ama yani ele aldığım her sorunun bir çözüme bağladığını en azından bunu bunu yapmaya çabaladığımı söyleyebilirim. Hani eyvah sorun var ama çözüm yok gibi bir hiç yol açmak istemedim kitapta ve çok sayıda öneri var e, dolayısıyla ama dediğim gibi mesela bir, bir bölüm var e, e, mutfakta çünkü gıda ile ilişki kuruyoruz ağırlıklı olarak hangi gıdaları nasıl ele almalıyız buna yönelik bir öneri yaptım bir Brezilya'daki gıda beslenme rehberinden yola çıkarak ve hangi gıdalara daha sıcak bakmalıyız hangilerinden kaçınmalıyız sorusuna tek tek gıdaları gruplandırarak ele almak istedim dolayısıyla hani şunu yapmak istedim bir klasik beslenme kitabında diyet kitabında olduğu gibi işte besin öğeleri, besin piramitleri hani uzun uzun detaylıca anlatmak istemedim. Doğru da bulmadım öyle bir yaklaşımı. Daha çok biz mutfakta gıdayla nasıl ilişki kuruyoruz? Tahlılar var, baklagiller var, çeşitli meyveler, sebzeler var. Dışarıda marketten aldığımız çeşitli işlenmiş gıdalar var. Nedir bu işlenmiş gıda, ultra işlenmiş gıda dediğimizde neyi anlamalıyız? Neyi tercih etmeliyiz? Neyden kaçınmalıyız? Ha? Onlarca ya da yüzlerce öneri yapmaktansa çok somut Deyelim ki 8-10 sayfada özet bir şey yapmaya çabaladım, çok uğraştım bir böyle bölüm oldu açıkçası. Ama bu yani hani dediğim gibi yani bir kafada bir özet olsun. Kitapta belli yerlerde çeşitli cümlelerin tekrarı var bilinçli kasıtlı yaptım. Tam böyle pekişsin istedim bir takım bilgiler öyle yani i̇şte yapmaya çabalamışım şey oldu. Kitabın arka kapak yazısında iyi yaşam herkesin hakkı, özellikle çocukların hakkı diyorsunuz. Hı hı. Yediğimiz, içtiğimiz ve iyi yaşam. Kavramını bir araya getirdiğimiz zaman aslında mutfak, yaşamın her alanını etkileyen, sağlığımızdan mutluluğumuza, yaşam kalitemize kadar pek çok alanı etkileyen bir alan. Bu hattı nasıl kuruyorsunuz? Yani şöyle söyleyebilirim, gıda maddelerinin her türlü gıda, işte, bizim gibi doğal hayatta var olan, yeryüzünde yaşayan bir canlı türü olduğunu düşündüğümüzde, işte buğdayın yeryüzünde 200 binden fazla çeşit olduğunu, Binlerce farklı çeşit patates türü olduğunu düşündüğümüzde çeşitli olduğunu düşündüğümüzde tıpkı bu canlıların da biz insanlar gibi bir takım gereksinimleri işte iklim, ışık, hava, kirliliği olmasın vesaire toprak vesaire su olsun hani belli gereksinimleri olduğunu düşündüğümüzde e, bizim gıdayla kurduğumuz ilişki aslında yeryüzüyle kurduğumuz ilişkidir. Bu çok net yani gıdalardaki toksik kimyasallar bize yeryüzünün sağlığı hakkında bir şey söyler. E, gıdalarındaki belli besin öğelerinin eksikliği, örneğin gıdaların daha az çinko içermesi, B vitaminlerinin daha az içermesi, iklim krizi hakkında bir şeyler söyler. Yani gıdaya bir meta, bir nesne olarak değil de, yeryüzünde bizi var eden, birlikte yaşamamızı mümkün kılan, diğer canlılar gibi baktığımızda, biraz böyle animist bir görüş belki ama, öyle bakabildiğimizde ya da, ya da bakış açılarımızdan bir tanesi de bu olduğunda, ya bilmiyorum ama yani bu hani daha duyarlı bizi çevreleyen toplumsal sorunlara, ekolojik sorunlara daha hani hassas birer yurttaş olabileceğimizi düşünüyorum. Kitabın belli bölümlerinde de zaten böyle bir politik davet var. Yani biz her sorunu mutfağımızda alacağımız önlemlerle çözemeyiz. Elbette hani çok sayıda yapacağımız şey var hane içinde kuşkusuz. Evde yemek yapıyoruz nihayetinde ve anne baba yapmalı yani elde. Ama... Ee, bu sorunların önemli bir kısmı toplumsal hayatta ilgili ve oralara da bizim hani yavaş yavaş e, müdahil olacak bir takım kanallar, yollar açmamız gerekiyor. Ee, en azından bunu anlatmaya çabaladığımı söyleyebilirim. E, son birkaç dakikamız kaldı. Ben bu arada biraz bir tır geriye dönerek şey sorayım. Neden evde yemek yapmak önemli? Yani evde yemek pişirmek neden önemli? Dışarıdan da güzel güzel yemekler alabiliyoruz. İşte söylüyoruz eve geliyor filan. Ama siz diyorsunuz ki evde yapın. Neden? Bunu bu, ya, yani üstüm, konuşmuştuk bunu tabii, daha önce. Sizlerle ama yani, biraz dışarıya söylemeye ihtiyaç var. E, yani evde yapın derken tabii yemek yapma ve mutfak biliyorsunuz orada bir cinsiyet meselesi var. E, bu e, Burada tabii kadınlara yönelik ya da sadece annelere yönelik bir dilden ben şiddetle kaçındım kitapta. Yapmak istemedim onu. E, annelere, babalara yani cinsiyetten bağımsız bir rol düştüğünü kesinlikle söylüyorum. İnsanlar neden evde yemek yapmalı? Burada Brezilya ile ilgili bir bölüm var kitapta tartıştığım bir bölüm. Ee, i̇nsanların ne kadar da hani dışarıdan yemek de yense, söylense de aslında geniş ölçekte baktığımızda hemen hemen her toplum için bu oransal olarak değişebilir ama mutfakta gıdayla ilişki kuruyacağım. Yani yemek yapıyorsun ki yemek yapmak sadece beslenme ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde anlamlara sahip. Kültür, geçmiş, gelenek, muhabbet bir sürü anlamı var. E, kitapta bunu vurguladığım bir bölüm var. E, e, yemek yapmak sadece hani doymak ya da beslenmek ötesinde bir muhabbettir, kültürdür. E, çocuk sağlığı açısından baktığımızda da çocukların gıdalarla ve sağlıklı beslenmeyle kurduğu ilişki mutfaktan geçiyor. Onları o yemek yapma sürecine dahil etmek lazım. Elbette hani bir takım güvenlik önlemlerini alarak, zarar görmelerini engelleyerek. Onunla ilgili bir bölüm var. Mesela çocuklarla birlikte eskimo yapmak. Eskimo işte bir evde yapılabilecek bir dondurmaya alternatif üründür. Az şeker içerir falan. Ee, biz yetişkinler için de bu böyle. Bakın yeryüzündeki bütün kültürlerde yemek beslenmenin ötesinde anlamlara sahiptir. Bu hemen her kültürde böyle. Yani çok yoksul kültürler için de böyle. Daha zengin kültürler için de böyle. Yani zengin derken yani, mad maddi şeyi kastediyorum özellikle. Ee, Birlikte yemek yapmaktan ve birlikte yemekten mutluluk duyarız. Bu böyle bir şeydir ve özünde paylaşma duygusu vardır. Ee, benim sağlıklı beslenme ile ilgili önerilerimden bir tanesi bu dur yani yiyecekleri paylaşma gereğidir. Ve bu paylaşma sadece yakın çevremiz, ailemiz, dostlarımızla değil, ee, yani yiyeceğe erişimde zorluk yaşayan e, beslenme hakkı zarara uğlayan e, insanlarla da paylaşmayı içerir. Dolayısıyla o insanların sorunlarını da gözümüzü açmamızı. E, gerektirir. Kitabın hani ana eksenlerinden bir tanesi de bu diyebilirim. Evet Bir de e, yine konuşmuştuk. Kontrolün kendi elimizde olması. <gülüyor> Üçüncü şahıslara kendimizi teslim etmemek. Evimizde yemek yapmanın en güzel taraflarından bir tanesi de o. Evet. evet. E, hocam çok teşekkürler. E, programın sonuna geldik. Hı hı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. <gülüyor> Gülençek bizimle beraberdir. Çocuklar ve Gıda Güvenliği üzerine konuştuk yeni kitabı vesilesiyle. Kitabı alın. 200 200 küsur sayfa, 250 sayfaya yakın bir kitap. Su gibi akıp giden bir şey. Ama bize bir diyet formu ya da şey, diyet biçimi ya da bir şey vermiyor. Bunun için yazılmış bir kitap değil. Gıda güvenlik kavramını daha bütünsel anlayabilmemizi ve günlük hayatımıza sokabilmemizi sağlıyor. Çok teşekkürler hocam yazdığınız için ve bizimle paylaştığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Diğer kameranın sonuna geldik. Hoşçakalın diyoruz o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça